Şarfi olduğumdan dolayı abdestle evet. sıkıntı yaşıyorum güncel hayatta günlük hayatta Birinci Hane sorunun cevabı işte bu kardeşimize şimdi ne demek zorundayız İmam Şafi Hazretleri'nin görüşünü o konuda, tırnak içinde sadece bu konuda bırakacak, İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin görüşüyle amel edecek. O da bir hanımefendinin eli, bir yabancıya değdiği vakitte abdesti bozulmaz. Veyahut da bir erkeğin eli, bir kadına değdiği vakitte o erkeğin abdesti de, o kadının abdesti de bozulmaz diyor. Kim diyor bunu? İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor, kardeşimiz de öğretmenlik yaptığına göre, böyle bu durumda da çok sıkıntı çektiği için, bu konuda, İmam-ı Azam Efendimiz'i taklit etmesi caizdir. Bu taklidinden dolayı da Şafii mezhebini taklitten çıkmış veyahut da şafilini kaybetmiş olmaz. Bunda herhangi bir sakınca yoktu. Nitekim hacca gittiğileri vakitte Şafii kardeşlerimizin geneli abdest hususunda İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerini taklit ederler. Evet. Bunda bir sıkıntı Bunun olmaz. Bunu namaza sirayet etmez değil mi Yok, hocam? Yok hayır etmez. Yani namazını yine kendi Şafii mezhebine göre evet. kılabilir. Evet. Peki bozulma sonunda? Şimdi sorusunda... şuraya bir, bir tırnak hususunda bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şimdi namazı Şafi'ye göre kılar dediğimiz vakitte insanlar şöyle andı. Şanki Şafi'lerin namazı farklı, hani Hanbelilerin farklı, Malikilerin farklı. Hayır, namazlar aynı. Kılınışları da aynı. İsimlendirmeleri farklı. Bakın, bir önceki suale verdiğimiz cevapta ne dedik? Aynı hadis. La salata limen lam yiqra bi Fatihatil Kim Fatiha Suresini okumazsa namaz kılarken onun namazı yoktur hadisinden İmam Şafii ne aldı burada? Fatiha okumak farzdır hükmünü aldı. İmam Ebu Hanife ne aldı? Dedi ki bu hadis Fatiha okumanın vacipliğini ifade eder dedi. Şimdi Allah için söyleyin. Hanbeli'de, Şafii'de, Maliki'de, Hanefi'de namaz kılarken Fatiha okuyor mu, okumuyor mu? Okuyor, Herkes ben. aynı kılıyor. Aynı Fatih-i Şerife'yi okuyor. Ama isimlendirmesi hüküm olarak farklı. Hanefiler diyor Fatih okumak vaciptir. Şafiler diyor Fatih okumak farzdır. İsimlendirme farklı ama işlev aynı, görev aynıdır. Onun için böyle sanki dört tane farklı bir namaz varmış gibi değil. Namazında imam İmam Şafii Hazretlerine göre kılar. Bunda bir sakınca olmaz. Evet.